İsmi Azam duası. Rivayet edildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte oturuyordu. Cebrail aleyhisselam geldi ve "Esselamu aleyküm ya Resulallah." dedi. Resulullah da selamı aldı. Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: "Allah celle celaluhu sana ve ümmetine selam etti. Sana ve ümmetine şu duayı hediye etti." Kim bu duayı okur ya da üzerinde taşırsa, o kişinin günahlarını denizlerin kumları sayısınca da olsa bağışlayacaktır. Bu duanın fazileti hakkında daha birçok şeyler söylendi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Cemil ya Allah! Ey çok yakın ya Allah! Ey duaya icabet eden ya Allah! Ey çok sevilen ya Allah! Ey şefkatli, ya Allah! Ey merhamet eden, ya Allah! Ey ayetleriyle bilinen, ya Allah! Ey bağışı çok olan, ya Allah! Ey yüce, ya Allah! Ey nimeti bol olan, ya Allah! Ey ihsanı çok olan, ya Allah! Ey borç veren, hesap soran, ya Allah! Ey noksanlıktan münezzeh, ya Allah! Ey güvenilir, ya Allah! Ey kesin delil ya Allah, Ey hükmeden ya Allah, Ey kendisinden yardım istenen ya Allah, Ey ihsan eden ya Allah, Ey şanı yüce olan ya Allah, Ey merhametli ya Allah, Ey acıyan ya Allah, Ey cömert ya Allah, Ey şerefli ya Allah, Ey tek olan ya Allah, Ey tek ya Allah, ey bir ya Allah, ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ya Allah, ey övülen ya Allah, ey verdiği sözde duran ya Allah, ey şanı yüce olan ya Allah, ey çok zengin ya Allah, ey şifa veren ya Allah, ey her şeye yeten ya Allah, ey afiyet veren ya Allah, Ey devamlı olan ya Allah! Ey doğruya ileten ya Allah! Ey gücü yeten ya Allah! Ey ayıpları örten ya Allah! Ey düşmanları yok eden ya Allah! Ey dilediğini zorla yaptıran ya Allah! Ey affeden ya Allah! Ey zorlukları açan, fetheden ya Allah! Allah'ın isimlerinin tam anlamı için Esma-i Hüsna kitaplarına başvurulmalı. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey yücelik ve ikram sahibi! Senden bu isimlerinin hepsinin hakkı için Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Muhammed ailesine rahmet etmeni istiyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, alemler içinde İbrahim aleyhisselama ve İbrahim ailesine rahmet ettiğin, selamet verdiğin, mübarek kıldığın, acıdığın ve şefkat ettiğin gibi rahmet et. Rabbimiz, muhakkak ki sen övgüye layık olan, üstün şeref sahibisin. Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.